Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Selamü aleyküm rahmetullah ve berekatum. Kıyamet alametlerinin inşallah şimdiki bahsinde Yalanın çoğalması ve aktarılan haberlerin doğru çıkmaması. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir hadiste Rasulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Seyyakunu <Sessizlik> fi <Sessizlik> axir ummeti enas yuhddeﬂun kum ma lımtısmaﬂı antum vıla abaﬂı kum faiyakum vıaiyım ummetin son zamanlarında ne sizin ve ne de babalarınızın hiç duymadığı şeyleri anlatan insanlar olacak. Sizleri onlardan sakındırırım.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 delile dayanmak, burhana dayanmaktır. Ancak Allah Resulü ve Vesselam'ın bizleri sakındırdığı kimseler Aleyhisselatü Vesselam ''Unasun yuhaddithunekum mâ lem tesme'û entum ve la Ne sizin ne babalarınızın duymadığı şeyleri söylerler diyor. Yani hiçbir aslı olmayan, dayanağı olmayan hatta Allah Resulü ve Vesselam biliyorsunuz önceki haftalarda okuduğumuz hadisler vardı. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Azze ve Celle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 Hakkında ilmin olmayan bir şeye çağırma. Ya da ardına düşme. Niçin? Ayet devam ediyor. İnne's-sem'a vel-basara vel-fu'at kullu ula'ike kâne anhu Çünkü kulak, göz ve kalp bundan sorumludur.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 ee, Allah Resulü ve Vesselam müminden haber verirken elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimse diye haber vermiştir. Ancak ancak e, münafığın e, durumunu haber verirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ayetül münafiku selafeh münafığın alameti üçtür. Yani ya da şu hadiste üç tanesini sayıyor. ve ize va'ada söz verdiği zaman sözünde durmaz. وَإِذَا حَدَّسَ كَذَبًا Konuştuğu zaman yalan söyler. وَإِذَا اَوْ تُؤْمِنَ خَانَ Ya da kendisine bir şey emanet ettiğin zaman ihanet eder. وَلَوْ سَامَ ve وَذَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ Bu kişi namazda kılsa, oruçta tutsa, kendini Müslüman sansa dahi. Dolayısıyla mümin kalıplarından çıkarmaktadır yalan. Allah Resulü sallallahu aleyhi böyle önderlerin, böyle fitnecilerin olduğunu söylemiştir. Zaten okuduğumuz ikinci hadis biliyorsunuz daha önce 30 kadar yalancı deccal çıkmadıkça hadisinde bunları anlatmıştık. Yakunu fi ahiriz zamanid Hatırlarsanız Aissetu sallallahu ve zamanın sonunda bir takım deccallar ve yalancılar olacaktır diyor. Ve biz bu bahiste az önce de ismini zikrettiniz. Evrenası oğlu dediniz, başka isimler söylediniz. Ancak doğrusu biz bunları işledik. ve selam bu Deccallıların otuz kadar olduğunu haber vermişti. Ve biz bunların kimler olabileceğini, efendim nasıl niteliklerinin neler olduğunu Allah'a hamdolsun ki burada kardeşlerimizle paylaşmıştık. Ve biliyorsunuz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 haberlerin doğrusunu yanlışından ayırt edemez hale gelmiştir. Mesela yalancı şahitliğin artması da kıyamet alametlerindendir. Abdullah İbni Mes'ud Resulullah sallallahu ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. İnne beyne yade's sa'a şahadate'z zûr ve kitmâne şahâdetil hak Muhakkak ki kıyametten önce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 ee, mümin veya müminlerin veya bir topluluğu veya bir e, mazlumun hakkının korunması yani hakkın ortaya çıkıp e, yalana müracaat edilmemesidir. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor Biz Resulullah aleyhissalatü vesselam'in yanında bulunuyorduk. O şöyle buyurdu Ele unebbiukum bi ekberi kebair aleyhissalatü vesselam diyor ki Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Dikkat ediniz. Ele unebbiukum bi ekberi keba'ir Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Selafe ve bunu üç defa aleyhissalatü vesselam tekrar etti. Yani bu üç size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Üç defa bunu tekrar etti. Ve dedi ki aleyhissalatü vesselam Eşşirku billah. Bir, dedi ki, Yüce Rabbimize şirk koşmaktır. Ve ukuqul valideyn. Ve dedi ki, Anne ve babaya asi olmaktır. İkincisi. Birisi, Eşşirku billah. Yüce Rabbimize şirk koşmak. Ve ukuqul valideyn. Anne ve babaya asi olmak. Üçüncüsü, Ve şehadetü zûr. Ağabulur zuur. Aleyhisselatü Vassılem diyor ki üçüncüsü yalan yere şahitlik yapmaktır veya yalan yere söylenen sözdür. Dayanmakta iken oturdu. Ashab diyor ki Aleyhisselatü Vassılem üç defa bunu söyledi ya hani ela unebi ukum bi akberi kebair. Yani size bu kebairin yani büyük günahların en büyüklerini söyleyeyim mi dedi.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 e, ağırlıktan yani onların omuzlarına binen yükten ötürü aleyhissalatü vesselam keşke sussa yani biz artık çünkü birisi gerçekten hele hele Resulullah gibi birisi aleyhissalatü vesselam ve ma yentiki anil hevâ in huve illa vahyun yuhâ hiç havadan konuşmayan onun konuştuğu vahiy olan Resulullah aleyhissalatü vesselam ise bu gerçekten birisi benim de karşıma geçse yapmadığım halde bir şeyi yani bir iki defa üç defa tekrarlasa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 رسول الله عليه السلام من أشرات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة امرأة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 Kadınlar çoğalacak ama bu savaş sebebiyle erkeklerin ölmesiyle olur ya da doğum sebebiyle kadınların sayısının artmasıyla olur. Bu bir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla hadis kuşatıcıdır ve kapsamlıdır. Ne olursa olsun Allah Resulü haber verdiği şekliyle bu huku bulacaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. <gülüyor> Erkekler gider.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 Allah en iyisini bilendir. Ancak kadın nüfusu sadece Almanya'daki nüfustan ortaya, <gülüyor> yani vaka değil, vaka Almanya'daki veya Türkiye'deki nüfus değildir. Ya da şu an kadınların nüfusu gerçekten az olsa bile, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, bu günlerin gelmeyeceği manasına gelmez. Gerçekten bu gelecektir. Mesela ben Çin'i gördüm. Çin devletini gördüm, kafir Çin devletini. Orada bana dediler ki bir kadına 15, şey, bir erkeğe 15 kadın düşüyor dediler. Yani nüfusun baskın çoğunluğu kadındı. Ve ben Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra Alman devletinin ikinci evliliğe teşvik veya buna benzer bir şeyler yaptığını biliyorum.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 Yani e, erkek, e, kadın nüfusunun daha ağır, daha baskın olduğudur. Şimdi e, bunu söylemekle beraber, tabi ki biliyorsunuz birden fazla evlilik noktasında da İslam'ın böyle bir kapısı vardır. Allah Azze ve Celle e, kendisi veya مَا yurid yani dilediğini yapandır. Allah Azze ve Celle böyle hükmetti ve bu kapıyı açık bıraktı. Bunun da sebebi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 Doğrusu ee, Talha Üstad'ın dediği gibidir. Yani gerçekten Allah Resulü ve Vesselam haber verdiyse dediğim gibi şu anki vaka'a da bunu göstermekte. Sadece belli ülkelerin coğrafyasına bakarak bu kriter ee, alınmaz. Ancak Allah Resulü ve Vesselam haber vermişse ve Vesselam deseydi ki bir, bir erkeğe bin kadın düşecek. Biz derdik ki Sedakta ya Resulü ve Vesselam biz hemen buna teslim olurduk çünkü o sözünde e, hakkı söyleyendir. وَمَا يَنْتِكِ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا illa وَحْيٌ يُوحَا Evet. Bir diğeri de kıyamet alametlerinden sayacağımız ani ölümlerin çoğalması. Ani ölümlerin çoğalması.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 Ee, kafamıza göre diyor tefsir etmeyelim bir tanesi öyle diyor hani ayet diyor ya iki, 3e 4'e kadar evlenebilirsiniz birisi şöyle diyor diyor ki yani burada kastedilen şu 2-3 4-5 yani Allah azze ve celle yani çoğaltıyor bunu ne kadar isterseniz manasındadır <gülüyor> diyordu Allah'a sığınırız وَيَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسُ diyor ki Rücü Rabbimiz onlar zanna ve nefislerinin hevasına uyarlar biz Allah'a sığınırız böylelerinden <gülüyor>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 Fethul Bari de diyor ki ilginç olan şey diyor bu sözü söyleyen İmamı Buhari'nin veya ona yakın birinin başına böyle bir şeyin gelmesidir yani bu sözün sahibi diyor aynen kendisi bu şekilde e, bu vakayı yaşadı yani ani ölüm veya onun ona yakın birisi ani ölümü yaşadı diyor e, Fethul Bari daim İbn Hacer rahimullah. Alametlerden bir diğeri de insanların birbirlerini tanımamaya başlamaları. İnsanların birbirlerini tanımamaya başlamaları. Huzeyfe radıyallahu an şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselame kıyametin ne zaman olacağı soruldu. Dedi ki, onun ne zaman olacağını Allah bilir. Eset ve bu sorulduğunda dedi ki onun ne zaman olacağını Allah bilir. Onun vaktini Allah'tan başkası açıklayamaz. Ve lakin uhbirukum bi ma ancak onun size alametlerinden haber verebilirim. Ve ma yakunu beyne yediha in beyne yediha fitnetan Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size ondan önce olacaklar olacak alametlerden haber vereyim. Kıyametten önce fitne ve herç olur. Sahabe ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fitnenin ne olduğunu biliyoruz. Peki ferç nedir? Hatırlayınız arkadaşlar önceki derste biz bunları açıklamıştık. Allah Resul ve sellem Habeş dilinde dedi ki yani e, katıl dedi katıl. Aleyhisselatü Vesselam Habeş dilinde herç katl demektir yani öldürmedir. Aişe mesela dedi ki bilisanil habeş. Dedi ki el katlu ve yulqa beyne en nas et taka'ru fe la yakad Öldürmektir. Hatırlarsanız önceki haftalarda hercin ne olduğunu anlatmıştık. Ve yine Aişe vesalem devamla diyor ki yine insanlar arasına birbirlerini tanımamazlık atılır. Neredeyse onlardan biri diğerini tanımaz. Aleyhisselatü Vesselam, fitneyi tarif ederken, açarken, dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, diyor e, Ashab diyor Allah'ın Resulü Vesselam, biz fitnenin ne olduğunu biliyoruz. Herci nedir? Aleyhisselatü Vesselam, o fitneyi insanların birbirini tanımaması olarak tanımlıyor. olarak tanımlıyor. Herci de insanların birbirini öldürmesi olarak tanımlıyor.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 birbirinizi katletmenizdir diyor ve vesselam Allah'a sığınıyoruz İnsanların birbirlerini tanımamaları fitne zorluklar ve insanlar arasında savaşlar çıktığında vuku budur maddiyat insanları ele geçirdiğinde her biri başkalarının çıkarlarını ve haklarını umursamayarak kendi payı için çalıştığında iğrenç bir bencillik yayılır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 Ee, diyor ki inallah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ejsamikum ve la ila amwalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum Allah sizin suretlerinize bakmaz yani sizin yakışıklılığınıza bakmaz ve la ila ejsamikum cisimlerinize boyunuza posunuza da bakmaz ve la ila amwalikum mallarınıza da bakmaz vakin lakin yanzuru ila kulubikum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 Ve ona cevap veriyor. Diyor ki, bana kalırsa Nevevi'nin bu görüşünü incelemek gerekir. Gerçekten Nevevi garip bir, ee, Allah ona rahmet etsin. Yani e, bunu yorumlarken gerçekten biraz garip kalıyor. Çünkü inşallah daha is, is, is, isabetli e, görüşler var e, alimlerimizden. Çünkü Arap Yarımadası zaten toprağı kıraç, suyu kıt, ve ürünü az olan bir yerdir. Yani hani diyor ya orası diyor işte şey olacak diyor efendim bakımsız bir arazi kalacak, ziraat yapılmayacak, sularıyla da sulanmayacak diyor. E zaten orası böyle bir yerdir. Suyunun çoğunlukla kuyulardan ve yağmurlardan elde edildiği bilinmektedir. Eğer bu haliyle terk edilir, toprak işlenmezse orada ziraat ölür. Sulak ve yeşil hale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 وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منكم فلا يمس ممائها شيئا حتى آتيا. Aliyyat ve salam. Maaz ibn Ijeb radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Aliyyat ve salam dedi ki inşallah sizler yarın tebuk pınarına varacaksınız. Sizler o pınarın yanına gündüzün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 Bunun üzerine pınar bol bol dökülüp akmaya başladı. Yani o ayakkabı bağı inceliğinde akan su bu sefer böyle bir çağlayan olarak akmaya başladı. Yahut da çok akmaya başladı. Nihayet insanlar sularını aldılar. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. يُوشِكُ يَا مُعَاذُ in تَالَتْ bika حَيَاتٌ an tara.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bu da mucizelerindendir. Elini vurduğu suyun coşmaya başlaması, akmaya başlaması, artması ve benzeri. Bu alametlerden bir diğeri yağmurun artması ve e, ürünün azalmasıdır. O da Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi gelen bir hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. لَا تَقُمُ سَاعَةُ حَتَّى تُمْتِرَ السَّمَاءُ مَتَرَ لَا تُكِنُّ مِنْهَا بُيُوتُ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 ondan ancak kıldan evler çadırlar korunurlar buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Enes radıyallahu anh Rasulullah aleyhisselatü Vesselam'den yaptığı rivayette şöyle buyuruyor: La takumus sa'atu hatta yımtara ne su metara, amm walatem butul ardu şeya. İnsanların üzerine kapsayıcı bir yağmur yağdırılmadıkça ve buna rağmen yer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 Bahçelerinin çoğalması, sularının çoğalması ve yeşil olması yani her tarafın yeşelmesi, mer'a olması e, nasıl ki şu an görünenin e, aksine bir halse, ancak kıyamet alametlerindense bu da yağmur yağması efendim, nebatın, e, nebatın büyüme sebebidir. Aynı Allah Azze ve Celle ayette diyor ya. وَتَرَ الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ Hacı suresinde diyor ki, sen yeryüzünü e, kuru ve ölü görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَ عَلَيْهَا الْمَاءَ Onun üzerine su yündirdiğimiz zaman sarsılır, kabarır ve her türlü yiyecekten çift çift verir. Ancak yani e, Allah Azze ve Celle'nin e, sünneti bu iken,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 Bunla beraber yerden de hiçbir şeyin, hiçbir ürün alınamadığı günler gelmedikçe kıyamet kopmaz buyurması, bu da dediğimiz gibi yağmur ve toprağın fıtratına aykırı olan şeylerdir. Ancak e, inna Allahaya felu meyurid, Allah Azza ve Celle dileğini yapandır. Çünkü Allah Azza ve Celle yağmura bunu emretmiştir, toprağa bunu emretmiştir. Allah Azza ve Celle e, sebepleri ve sonuçları yaratandır. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor Leysetis senetu bi anla la tumtaru velakinis senete en tumtaru ve tumtaru ve la tumbitul ardu şey'e kıtlık senesi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 bizi fitnelerden muhafaza etsin. Ee, i̇nşallah ben burada dersi noktalıyorum. Ders e, sarihti. İnşallah e, zannediyorum üzerine söylenecek bir şey yok. Eee ve vallahu alem ve sallallahu ala nabiyina Muhammed bihamdik, ent, ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke ve etûbu ileyk.